Bismillahirrahmanirrahim. Bize bakşettiği sonsuz nimetlerinden dolayı Allah'a kondisyonalar olsun. Cuma gününün önemini hatırlatmak istiyorum. Bizim çok kıymetli alfabetik hadis kitabımız Ramuzül Ahadisimizi açalım. Orada Cuma günü ile ilgili hadisi şeriften göz gezdirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kendisinden bize rivayet edilen birçok hadisi şerifte Cuma gününün en hayırlı gün olduğunu bildiriyor. Bunlardan bir tanesini mübarek kelimelerini de okuyarak sevgili dinleyenlere arz etmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki: İinne yönben Cumaati Seeyidül Eyya ve Azzamuhu Indallah. وَهُوَ اَعْزَمُ اِنْ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَدْحَى وَيَوْمِ الْفَطْرِ Manası şöyle ki hiç şüphe yok Cuma günü günlerin seyyididir, efendisidir en asilidir, en soyunusudur ve Allah katında büyüğü en ulusudur ve Allah katında Kurban Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda daha büyük değere sahiptir tabi bu değerli oluşun çok derin sebepleri var. İnsanlığın tarihiyle ilgili, hatta insanlıktan önceki dünyanın, kainatın yaratılışıyla ilgili hatıraları ihtiva ediyor Cuma günü. Adem Aleyhisselam atamızdan başlayan bir özel gün ehemmiyeti oradan kaynaklanıyor. Fakat düşünecek olursak Allahu Teala Hazretlerinin bugüne neden önem verdiğinin tahlilini yapacak olursak, İslam'ın birlik ve beraberliğe çok önem vermesi dolayısıyla bugünün öne çıktığını da fikren buluyoruz. Senelerce önce okumuş olduğum bir eserinde Kanadalı diplomat ve yazar Thomas Irving, Müslüman olmuş bir Kanadalı, niçin Müslüman olduğunu şöyle anlatıyordu, ben Güneydoğu Asya'da bulundum diyordu. Güneydoğu Asyad dinler bakımından, inançlar bakımından zengin bir bölge. Budizm var, Brahmanizm var, Hindistan'ın çeşitli mezhepleri ve inançları var. O tarafa tesir etmiş olan ve oraları fethetmiş olan, oralarda hüküm sürmüş olan Müslümanlar var. Tabii kendisi Kanadalı olduğu için Irving, Hristiyanlığı tanımış. Diyor ki ben bütün dinleri inceleme fırsatı buldum. oradaki diplomatik görevim esnasında. Bu incelemelerin sonunda İslam'ın insanlara emrettiği ibadetler bakımından son derece hikmetli makul, akıllı emirler veren mantıklı mantığa dayalı, ve insanlara faydalı hükümler ihtiva eden bir din olduğunu gördüm. Ötekilerden üstünlüğünü ve ibadetlerinin hikmetlerle dolu olduğunu gördüğüm için Müslüman oldum diyordu. Bu yönden dinimizin emirlerine ve ibadetlerine baktığımız zaman Thomas Irving'in çok haklı olduğunu biz de derhal anlarız. Bakın dünyada senede bir defa Müslümanlar haş ve ömre dolayısıyla dünyanın her yerinden toplanarak Mukaddes beldeye gidiyorlar Mekke-i Mükerreme'ye ve orada toplanıyorlar. En sıhhatli, en zengin, en üstün cümreden olan insanlar senede bir Mekke-i Mükerreme'de toplanıyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu hac etmeyi Müslümanların üzerine farz bulmuş. Bu hikmetli ibadet dolayısıyla dünya üzerindeki bütün insanların kardeşliği ve işbirliğini sağlayan bir ortam İslam tarafından hazırlanmış oluyor. Bunun gibi bir beldenin insanları da her gün kendileri şahsen rapları ile kendi aralarında olan ibadetlerini yapacaklardır. İbadet ehli bir insan olması lazımdır her müminin. Namazlarını kılması, zikrini yapması, Kur'an-ı Kerim'i okuması, hayır ve hasenatını yapması, sadaka vermesi gerekir. Ama her cuma günü Müslümanlar bir araya gelmek zorunda. Cuma namazını kılmak Müslümanların erkek olanları için bir vecibe yani bir farz, bir mecburiyet. Böylece senede bir defa dünya üzerindeki Müslümanların Mekke'de toplandığı gibi bir belde içindeki Müslümanlar da Cuma namazı dolayısıyla camilerde toplanmış oluyorlar. Bu da Thomas Irving'in haklı tercihini gösteriyor. Yani İslam insanları bir araya getiren, onların birlik ve beraberliğini sağlayan, onları birbirleriyle kaynaştıran, hükümleri ihtiva eden, böylece toplumun mutluluğunu hazırlayan, işbirliğini hazırlayan çok güzel hükümler ihtiva ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhınağına sormuşlar, biliyoruz, Abdullah İbni Abbas Peygamber Efendimizin yeğeni, amcası, sevdiği büyük amcalarından Abbas'ın oğlu genç ve çok zeki alim bir Müslüman Efendimiz'in hayatını ve hadisi şeriflerini o genç zekasıyla yaşamak, görmek, duymak ve anlamak fırsatına ermiş olan güzel yüzlü alim sahabi ona soruyorlar günlerin en hayırlısı nedir? hangisidir? ayların en hayırlısı hangisidir? ibadetlerin en hayırlısı hangisidir diye. O da tabi hadisi şerifleri bilen, peygamber efendimizin hayatını bilen, İslam'ı iyi bilen bir alim olarak, günlerin en hayırlısının cuma günü olduğunu, ayların en hayırlısının Ramazan ayı olduğunu, ibadetlerin en hayırlısının da vaktinde kılınan beş vakit namaz olduğunu bildiriyor. Demin okumuş olduğum hadisi şerifi anlatmaya devam edelim. Allah indinde Cuma günü Ramazan'da ve Kurban bayramından dahi daha kıymetli, sevabı daha büyük, hürmeti daha ulu. Tabii hemen hafızamızı, hatıralarımızı göz önüne getirelim. Ramazan bayramında nasıl güzel bir telaş içine gireriz. En güzel elbiseler giyilir, çocuklar süslenir, evler hazırlanır. Tatlılar pişer, Müslümanlar sabah namazından sonra bayram namazını kılarlar. Birbirlerini ziyarete giderler, büyükler ziyaret edilir, kabirler ziyaret edilir. Müslümanlar birbirlerine hediyeler verirler. Kurban bayramı da tabii Mekke'de hacıların hac vazifelerini yaptığı günler. Ama Mekke'nin dışında bütün Müslümanlar yine o bayramın neşesini yaşarlar. Senede iki defa Allah tarafından Müslümanlara ikram edilmiş iki defa gördüğümüz bayram. Fakat Allah'a ne kadar hamdü senalar etsek azdır ki Allahu Teala Hazretleri bize bu iki bayramdan ayrı her hafta onlardan sevabı daha da büyük olan bir Cuma günü ihsan etmiştir, ikram etmiştir. O halde bu bayramın, bu Cuma'nın da ne kadar büyük bir gün olduğunu, bayram olduğunu e, hatırlamanın şuuru içinde olmasını bütün Müslümanlar için temenni ediyorum. Cuma namazı Müslümanların erkekleri için bir mecburiyet. Müslümanlar işlerini bırakacaklar. Cuma günü olduğu zaman, Cuma saati geldiği zaman minarelerden camilere hayya aleyh salah diye nida edildiği zaman sahi ederek, koşarak camilere gidecekler. Ve hatiplerimizin okumuş oldukları hutbeleri dinleyecekler, cuma namazını kılacaklar. Tabi İslam'ın haftada bir böyle bir Müslüman için bayrak olarak bildirdiği günü ortaya koyması ve o günde Müslümanların toplanarak ibadet etmesi ve hocalarının, alimlerinin minberlerden söylediği sözleri, bilgileri dinlemesi, eğitim bakımından sosyal hayatın düzene girmesi bakımından ve Müslümanların bilinçlenmesi bakımından ne kadar önemli olduğunu derhal takdir edersiniz. Cuma günü tabi dinleyicilerimizin arasında muhakkak ki erkekler var. Belki otomobilin içinde radyosunu açmış bizi dinleyen kardeşlerimiz var. Belki evinde iş yaparken radyoyu açıp bu bilgileri dinleyen kardeşlerimiz var. Cuma namazı, Cuma namazı erkeklere farz. Erkeklerin işlerini ona göre ayarlayarak Cuma namazı vakti geldiği zaman camiye gitmeleri ve bu vazifeleri yapmaları boyunlarında borcudur. Fakat Cuma namazı gününün fazileti sadece erkeklere mahsus değildir. Kadınlar ve erkekler için Cuma günü ve gecesi en kıymetli Gündür en hayırlı gecedir ve o günün ve gecenin güzel bir şekilde istifade edilen, faydalanılan bir şekilde geçirilmesi, o günün feyizinden, bereketinden istifade edilmesi gerekiyor. Müslüman erkeklerin işlerini bırakarak Cuma günü Cuma namazına koşmaları lazım. Tabi Cuma namazına ne kadar erken giderse, Erten gidenin daha önce giden Müslümandan daha çok sevap alacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde bildiriyor. Bizim İstanbul'umuzun, Akra, akra diyomuz İstanbul merkezi yayın yaptığı için söylüyorum. İstanbul'umuzun medarı iftarı Mübarek Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri var. Eyyub Sultan semtinde camisi, türbesi olan Peygamber Efendimiz'i Medeni müevvereye hicret ettiği zaman evinde aylarca misafir etmiş olan Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd El Ensari Hazretleri. Bu şahsi hepimiz seviyoruz, tanıyoruz. Çünkü o mübarek, o Nurlu zaten bayrağı arkasında İnşallah ahirette cennete onun önderliğinde gireceğiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabı nerede vefat ederse o bedi ahalisinin onunla onun izinden cennete gireceğini hadisi şeriflerinde bildirmiş. Ebu el Ensari Hazretleri buyuruyor ki yani şu türbesini bildiğimiz, ziyaret ettiğimiz, sevdiğimiz büyüğümüz Kâsemi Allah yakur. <gülüyor> ve ve ahseni hatta ve Manası şu: Kim cuma günü yıkanırsa. Demek ki cuma günü müslümanlar bir toplantı yapacakları için, dini bir toplantı yapacakları için camide Peygamber Efendimiz o Müslümanın tepeden tırnağa güzelce yıkanmasını tavsiye buyuruyor. İltisal yani yukarıdan aşağıya bir iğne ucu kadar su değmemiş kısım kalmadan güzelce yıkanmak. Türkçe buna gusül abdesti almak diyoruz. Kim Cuma günü gusül abdesti alırsa, yani hamamda yukarıdan aşağıya terimiz yıkanırsa Tabi kiri kalmayacak, teri kalmayacak, pis kokusu kalmayacak, pırıl pırıl olacak maddeden. Manevi bakımdan da ruhu temizlenecek bir ibadet yapmış olduğu için ruhi bakımdan da pırıl pırıl tertemiz, nurlu bir kimse olacak. Ve meslemin tibin inkâne yani eğer evinde varsa bir de güzel koku sürmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu dünya eşyası içinde Sevdiğini bildirdiği şeylerden deliştte güzel kokuydu. Peygamber efendimiz çok güzel kokular sürerek gezerdi ve Peygamber sırada efendimizin gezdiği sokaklarda kokusu kalırdı. Efendim efendimizin oradan geçtiği o kokudan anlaşılırdı. Uzaktan gelişinden kokusundan gelişi anlaşılırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi kokuyu sevdiği gibi bize de çeşitli vesilelerle o güzel kokuları sürmemizi tavsiye etmiştir. Cuma gününe giderken de Müslümanlar Güzel kokuları sürmeyecekler. Evlerindeki güzel kokuları eğer varsa üzerlerinde sürecekler. Yani hem tertemiz olacaklar hem de başka insanları da mesleden, hoşuna giden güzel kokuları sürmüş olacaklar. Bu da İslam'ın temizlikle beraber estetiğe, güzelliğe başkalarını hoş ve memnun edecek, hoşnut ve memnun edecek olan işlere ne kadar değer verdiğini bir bakıma gösteriyor. bir bin Ahsen'i siyah bilgi Cuma gününe giderken en güzel elbisesini giyecek Müslüman. Çünkü Cuma bayram günüdür. Nasıl Ramazan bayramında, Kurban bayramında terziye yeni elbise yaptırıyorsak, nasıl çarşıdan yeni elbiseler alıyorsak, nasıl en güzel tarzda giyiniyorsak demek ki Efendimiz tavsiye ediyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma günü yıkanacağız, en güzel kokuları süreceğiz ve en güzel elbiselerimizi giyeceğiz tertemiz. Yani bizim yanımızda oturan bir kimse memnun olacak. Bizden bir çiftin koku çıkmıyor. Bizim giyimimiz tertemiz. Üzerimizde güzel kokular var. Saçlarımız tertemiz. Tırnaklarımız kesilmiş. Her bakımda güzel bir e, durum üzereyiz. Tabi kendimiz için ruhi bakımdan bir rahatlık ve çevremizdeki insanlar için de bu güzel durum memnuniyet verici bir hal. Sümme saraca hatta yusan diye sonra evinden çıkar namazını kılarsa diyor Peygamber Efendimiz. Güzel kokuları sürdü, giyindi efendim yıkanmış olarak tertemiz, sonra camiye giderse Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz, camiye yaya gitmeyi tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Tabi uzaktan bineye binmesi, deveye binmesi, atabilmesi ve camiye öyle gelmesi mümkün olan kimseye dahi mümkünse yürümesini tavsiye etmiş. Bunun bir sebebi vardır, çünkü cumaya giden bir erkeğin attığı, her adımın kendisine faydası vardır. Her adımda günahı keffaret olunur. Yani bağışlanır. Efendim sevabı artar. Derecesi yükselir. Her attığı adımdan dolayı bir sevap kazanır. Onun için yürüyerek gitmesi eftar. Fakat bugün ben şimdi İstanbul'umuzun 10 milyona yaklaşan nüfusunu düşünüyorum. Mahallelerini düşünüyorum. Efendim kalabalığını, izdihamını ve insanların zamanlarının değerini düşünüyorum. Tabii özel şartlar, özel hareket etmeye müsaade eder. İnsan e, yapabilirse yürüyerek, ağır ağır dualar ederek, zikir yaparak camiye gitmeli. Ama öyle bir imkanı yoksa tabii bir taksi çevirip efendim e, o taksiyle de hızlı bir şekilde gitmek istediği camiye tabii gidebilir. Kâhâle kefâretel limâ beynel hâve beynel cumvâti'l uhrağı. Yani böyle bir güzel... Hazırlıkla böyle bir ibadet şuur ve duygusuyla tatlı hisler içinde, deruni hazlar içinde bir Müslüman cuma namazına giderse bu öteki cuma ile aradaki günahlarının affolmasına istemeyerek veya hata ederek veya kendisini tutamayarak yaptığı efendim, kusurların dini bakımdan günah dediğimiz e, hataların affına sebep oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize müjdelemiştir. Bir namaz, yani günde kıldığımız beş vakit namaz, bir önceki namaz ile aradaki hataların günahlarının silinmesine, bağışlanmasına sebeptir. Cuma namazları bir önceki cuma ile aradaki hataların, günahların Allah tarafından affedilmesine bağışlanmasına sebeptir. Ramazan, bir önceki Ramazanla arada yapılmış olan hataların, günahlarının affedilmesine sebeptir. Hac da, bir önceki haç ve ömre de, bir önceki haç ve ömre ile arada yapılan hataların, günahlarının affına sebettir. Demek ki ibadetler bizi hatalardan günahlardan temizliyor. Bizi Allah'ın sevdiği bir kul haline getiriyor. Üzerimize birikmiş olan kusurların, kirlerin, manevi efendim, lekelerin temizlenmesine sebep oluyor. Bunun için aziz ve değerli ve sevgili dinleyicilerim, eğer Cuma günü erkek dinleyicimiz erkek ise ve sorumluluk yaşına gelmişse yani dini vazifeleri yapması kendisine bir mükellefiyet olmuş buluğa ermiş, akil ve bari bir Müslüman ise tabi seve seve bu çok kıymetli ibadeti yapmaya gidecek. Cuma namazının kılınmasından önce Cuma'da yarım saat 45 dakika devam eden bir hutbe var. Yani din görevlisi minber dediğimiz yere çıkıyor bütün camide toplanmış olan o muazzam kalabalığa bir konuşma e, irade ediyor. Herkesin bunu dinlemesi gerekiyor. Tabi düşünün her cuma günü bir konferans demektir bu modern anlayışla. Bir cuma her cuma günü bir konferans dinleyerek dininin inceliklerini veyahut o anda, o günde, o ayda o bölgede, o şehirde o mahallede oradaki Müslümanların, cemaatin yapması gereken görevleri hatırlatan onlara yön veren onların dini hayatlarını tanzim eden bir konuşma, bir konferans dinliyor. Düşünün böyle bir sosyal Güzel, böyle bir sosyal tedbir, böyle bir eğitim çalışması insanların toplumun nasıl intizama girmesine sebep olur. çıkmış olan din görevlisinin konuşmasını Müslümanların büyük bir dikkatle dinlemesi tavsiye edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadisi şerifinde diyor ki, evet Müslüman cuma namazına camiye gidecek ama lagh, ile meşgul olmayacak, lağıl etmeyecek. etmek demek yani düzümsüz, faydasız bir şeylerle meşgul olmak. Bir hadisi şerifinde diyor ki yani eskiden camilerde halı yoktu. Mesela Efendimiz'in cuma namazını emrettiği zamanda belki caminin zemiri, zemini oturdan ya kumluktu veya küçük taşlar vardı. Yani bu taşları şu eliyle sürtmek, eliyle şey onların üstüne de eliyle meşgul olmak, onları ileriye geriye itmek dahi veya dizine yapışmıştır veya eline yapışmıştır onları silkelemek, onlarla meşgul olmak dahi davetmektir. etmektir. Yani böyle bir harekete dahi buna benzer hareketlerin bir örneği olsun diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Böyle bir hareket dahi olursa Cuma'dan sevabı kaçacak. O zaman Peygamber Efendimiz bizden ne istiyor? Cuma namazına gitmemizi istiyor. En güzel şekilde giyinerek, kokular sürünerek, temiz dönerek gitmemizi istiyor ve pür dikkat Cuma hutbesini okuyan din görevlisinin sözlerini dinlememizi istiyor. Elimizi toprağa bile çakıllara bile sürtmemizi istemiyor. Başka bir şeyle uğraşmamızı istemiyor. Hatta kim birisi Birisiyle konuşsa da biz konuşmayın susun bakın işte cobaa hutbesi okunuyor konuşmak günahdır desek biz bile yine bu laud denilen işi yapmış oluyoruz sevap kaçmış oluyor. Demek ki kimse kimseyle meşgul olmayacak başka bir iş yapmayacak konsantre olarak pür dikkat konuşmacıyı dinleyecek. Düşünün böyle bir disiplin içinde din görevlisi Allah'ın emirlerini Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini cemaate anlatıyor. Cemaat de çıt çıkartmadan dinliyor. Bir sahneyi hatırlattı bu anlatım bana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanını hatırlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuştuğu zaman sahabe i kiram redvanullah teâlâ yani Peygamber Efendimiz'in asr-ı saadetinde Müslüman olmuş onu tanımış. Onun çevresinde olan etrafındaki Müslümanlara sahade diyoruz. Sahabe i kiram, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i nasıl dinlermiş? Tasvih şöyle, anlatım, Tarif şöyle, sanki başlarının üzerine ürkek bir kuş konmuş gibi. Sanki kıpırlandıkları zaman bu kuş ürküp kaçacakmış gibi. Bu kuş kaçmasın diye hiç kıpırdamadan, nefes alışını bile dikkatle alıp vererek Peygamber Efendimiz'i öyle dinlerlerdi. Anlıyorum. Tabi bir sahabi, yani bir Peygamber Efendimiz'in ashabından bir mübarek kişi, Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini bize naklediyor. Başka bir kimse de bir başka hadisi şerif naklediyor. Daha başka bir kimse de bakıyoruz. Kelimeleri dahi aynı. rivayetler sapasağlak ve birbirleriyle uygun tetabuk ediyor. Birbirlerinden farklı olmuyor. Neden? Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sallam Efendimiz konuşurken, tane tane konuşurdu, inci gibi Ağzından sözler dökülürdü. Bütün sözleri anlaşılırdı ve son derece fasahatli konuşurdu Peygamber Efendimiz. Fasahatli yani doğru konuşurdu, güzel konuşurdu. Telaffuzu da çok güzeldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arap'ın efsahı idi. Yani en fasahatli konuşan, en güzel, en belli konuşan kişisiydi. Sözleri anlaşılırdı. Üstelik Peygamber Efendimiz sözlerinin hatırda kalması için bazen üç defa aynı sözü eğer önemli ise tekrar ederdi. Böylece dinleyen kimse de başının üstünde sanki bir kuş konmuş aman ırkmesin, kaçmasın diye hiç kukurdamadan durup dinliyor gibi, konsantre olmuş bir şekilde dinliyor gibi dinlediği için bakıyoruz sahabe-i peygamber efendimizin birçok hadisi şerifini kelimesi kelimesine noktasıyla yürürlüğüyle bizim tabirlerimizle bize nakletmiş. Neden? Konsantre olarak dinlediği için. İşte aynı konsantrasyonu yani bütün dikkatini toplayarak dinlemeyi Peygamber Efendimiz bu Cuma günü hutbesini dinlemede de bize tavsiye ediyor. Tabi günümüzdeki Cuma namazlarında şöyle göz ucuyla yine tabi konsantrasyonunuzu bozmadan etrafa bakacak olursanız bazı üzücü veya komik durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Mesela Cuma namazında Hatip Minber'deyken hutbe okurken uyuyor dinleyen şahıs diye dürtmek zorunda kalıyor. Bu nedendir? Peygamber Efendimiz bunu da bildiriyor. Cuma hutbesi esnasında uyumak şeytandandır. Demek ki uyumamada da dikkat edecek. Eğer çok rahat oturmaktan dolayı kendisine bir rahatlık geliyorsa o halde daha dikkatli bir şekilde otursun. Yani diz çökerek efendim çok rahat olmayan bir şekilde otursun ama kendisine uyku gelmesin. Ve bu sevabı kaçırmasın. Çünkü davettiğin zaman yani boş bir şeyler meşgul olduğu zaman Cuma'nın sevabını kaçırmış oluyor. Cuma namazına erken gidişin. hadis şeriflerde sıralama yapılmış. Melekler... Cuma günü caminin kapısında ellerinde defterlerle gelenleri beklerler. İlk gelenlere yani Cuma namazının kılınmasından çok önceden camiye gelenlere sanki bir deve kurban etmiş gibi sevap vereceğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Biliyorsunuz deve yedi kurban yerine geçer. Yani eğer kurban bayramında kendisine kurban kesmek gerekli olmuş olan, vacip olmuş olan yedi tane insan tek bir deve alsalar, niyetleri aynı olmak üzere, o deveyi kurban etselen yedi kurban kesmek sevabını almış olurlar. İşte cuma gününe erken giden kimse böylece yedi kurban kesmiş gibi, bir deve kurban etmiş gibi sevap alır, daha sonra gelen bir koyun kurban koç kurban etmiş gibi sevap alır. Daha sonra gelen efendim işte bir tavuk kesmiş de bunu fakirlere dağıtmış gibi sevap alır. Daha sonra gelen bir yumurta fakirlere sadaka vermiş gibi sevap alır diyor peygamber Efendimiz. Sonra da buyuruyor ki hadis-i son cümlesini okuyayım. zikir. Artık imam Mim bereçipte zaman hutbe okuma başladı başlayacağız zaman melekler o zaman etleri kapatırlar ve o hatibi dinlemek üzere vaziyetlerini değiştirirler demek ki hatip hutbeyi çıktıktan sonra artık sevabı kalmıyor. Sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'e sormuş. Ya Resulallah, o zaman Cuma namazının artık sevabını hiç anlamış mı oluyor bir kimse? Yani e, hatip minbere çıktıktan sonra cehenniye gelen bir kimse. Hayır. Cuma namazını kılmış oluyor ama Haziletini kaçırmış oluyor. Yani daha önceden gelseydi büyük sevaplar alacaktı. Sevabı kaçırmış oluyor. Görüyoruz ki burada da Müslümanın Cuma gününde erken camiye gitmesi lazım. Tabi erken camiye gidildiği zaman ne olabilir? Eğer bir vaiz dinimizi anlatan bir güzel konuşma yapıyorsa o dinlenir. Eğer vaizden önce gidilmişse Kur'an-ı Kerim okunur. Mesela Cuma günü Yasin-i Şerif okuruz. Geçmişlerimizin ruhları için. veya Kehf suresini okumak on günlük günahın affına sebep olur. Kehf suresini okuruz. veya teslim çekeriz. Ya da salatu selam getiririz. Salatu selam getiririz deyince bu noktada, bu hususta da size bir açıklama yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Cuma günü salatu selam getirmeyi Peygamber Efendimiz bizlere kendisi tavsiye duyuruyor. Cuma gecesi nurlu bir gecedir. Cuma günü nurlu bir gündür. Bu gecede ve bu gündüse bana salatü selamı çok getirin diye tavsiye buyuruyor. Onun için Cuma günü'nün özellikle de Müslümanın Peygamber Efendimize salatü selamı çok getirmesidir. Size de tavsiye ediyorum. Fırsatı değerlendirin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize salatü selamı çok söyleyin cuma gününde sahip günlerde söyle, söylemeniz sevaptır ama cuma gününde özellikle büyük sevabı vardır çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu tavsiye etmiştir peki ben Peygamber Efendimiz'e essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah dediğim zaman yahut da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin dediğim zaman ya da bir başka salatu selam ile salavat getirdiğim zaman ne olur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, sizin salatu selamınız bana tebliğ olunur, bana bildirilir. Melekler tarafından bana sizin sel selam ettiğiniz, salatu selam ettiğiniz bildirilir buyuruyor. Sahabeden birisi buyurmuş ki, ya sırada yani hayattayken sana bildirileceğini anlıyorum. Ve sen vefat ettikten sonra, kabrinde toprak olduktan sonra da mı bildirilir diyece, Peygamber Efendimiz o şahsa buyurmuş ki, allah Teala Hazretleri yeryüzüne peygamberlerin vücutlarını toprak etmeyi haram kıldı. Yani bir peygamberin mübarek vücudu toprak olmaz. Öyle kalır. Efendim aynı. Bunu bazı sizlerde veya içinizdeki büyüklerde size anlatmışlardır. Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Allah'ın kabirleri, Açılmışsa herhangi bir vesileyle görülüyor ki anne vefat ettiği gibi bozulmadan duruyor. Tabi evliyanın en büyüğü olan Peygamberlerde kabirlerinde öylece dururlar. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz manevi bir hayat ile her hayattır hayattadır. Onun için salatü selam getirilince o da salatü selamı alıyor. ve kendisine selavat getireni tebli e, o e, tebli edilen salatü selamın karşılığını veriyor. Burada bir e, hatıramı size anlatmadan geçemeyeceğim. Çünkü beni çok duygulandırıyor bu hatıra. Gerçek bir olay. Sizi de sanıyorum memnun edecek. Duyduğunuz zaman siz de duygulanacaksınız. Bana Almanya'da çalışan bir işçi kardeşim anlatmıştı. Kendisinin başından geçen bir olayı. Salatu selam ile ilgili bir olayı. Bu işçi kardeşimiz Almanya'da bir fabrikada çalışıyor ve çok çalışkan bir kimse. İlerlemiş mesleğinde. Fabrikanın müdürü kendisini seviyor. E para da kazanmış. Para kazanınca bu işçi kardeşimiz benim hacca gitmem lazım diye düşünüyor. Haç zamanını tespit ediyor. Yazın şu aylarda hacca gideceğim diye. Patronu olan Hans'a Çıkıyor. Diyor ki ben şu aylarda izin almak istiyorum bir ay gideceğim. Olmaz diyor. az Olmaz. O günlerde çok sıkışık durumdayız. Fabrikamızda mutlaka senin bulunman lazım. Sen de çok önemli bir elemansın. sonra o aylarda müsaade edemem. Başka zaman müsaade edeyim. Kışın git. Diyor ki hayır. Kışın gidemem izne bu ayda gitmek zorundayım. O zaman diyor sana müsaade etme. Müsaade etmezsen ayrılıp gitmek zorundayım. Ama ayrılırsan işinden olursun, tazminatından olursun, mahrum kalırsın. Mahrum kalsam da gitmek zorundayım. Peki diyor bu kadar ısrar etmenin sebebi ne? Söylemek istemiyor tabii karşısındaki Hans olduğu için, Alman olduğu için, gayrimüslim olduğu için. Söylemek istemiyor bu arkadaşım, kardeşim. Fakat ötekisi ısrar edince diyor ki benim dini görevim var, ben Müslümanım. Müslüman olduğum için bu aylarda belli bir zamandadır hac, bu aylarda hacca gitmem lazım. Onun için izin almak zorundayım. O diyor. Madem öyle o halde yeni bir görev olduğundan sana izin verin. Artık fabrikanın işlerini de ayarlarız. Bir başka birisini çalıştırırız. E, sen git diyor. Bizim işçi kardeşimiz hazırlıkları yapmış. Kendisinin bana anlattığına göre. Ve alışmak üzere müdürü Hans'ın yanına, patronun yanına girmiş. Demiş ki ben o söylediğim seyahate çıkıyorum. Allah'a ısmarladık. Affeders'in diyorlar Almanlar. Efendim, peki, güle güle demiş o da. E, demiş Muhammed evenden selam söyle. Hans, Alman, bizim e, kardeşimiz Mekke Medine'ye gidecek. De, Mekke'de hacını yapacak. Medine'yi münevere de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sallam Efendimiz'i ziyaret edecek. Muhammed'e selam söylediğince afalamış. Tabi hacı yapmış. Medeni Münevvere'ye geldiği zaman türbe-i saadetini Efendimiz'in ziyaret ederken hatırla gelmiş patronu ve selamı içinden gözü kapalı Peygamber Efendimiz'in türbesinin sarmaklıkları e karşısında hürmetli bir şekilde dururken demiş ki Ya Resulallah içinden söylüyor böyle. Ya Resulallah ben Almanya'dan geliyorum. Uydurum Hans ee, selam söyledi gayrimüslimdir ama selam bir emanettir bu emaneti tebliğ etmem lazım diye düşünüyorum bilmiyorum hata mı ediyorum edebe aykırı mı doğru mu yanlış mı Ya Resulallah Hans'ın sana selamı var diyor. Tabi ziyaretini tamamlıyor sonra Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'ye geldiği zaman daha Almanya'ya gitmeden memleketine uğrayacak akrabasını görecek ondan sonra Almanya'ya gidecek Almanya'dan bir telefon geliyor Hans Müslüman oldu diye Tabi bu beni çok duygulandırdı, onu da duygulandırmış zaten anlatırken, e, o da duygulu olarak anlatmıştı. E, ben düşünüyorum, niçin Hans o anda Müslüman oldu? Kendi kendime şöyle karar veriyorum ki, Peygamber Efendimiz'e salatü selam gönderdiği için, Peygamber Efendimiz'e manevi bakımdan onun selamını aldığından sana da selam olsun diye Hans'a selam edildiğinden Peygamber Halim tarafından o da selam eriyor, İslam'a geliyor. Böylece ebedi saadetin yolu kendisine açılmış oluyor. O bakımdan sevgili dinleyiciler daha Cuma günü hakkında söylenecek o kadar güzel müjdeler var, o kadar güzel sözler var ki ama hepsini birler söylemek de mümkün değil. Kısaca Cuma günü bir bayram günüdür. Kadın dinleyicilerim Erkek dinleyicilerim hepsi cuma gününün önemini hiç unutmasınlar... Cuma gününün feyzinden, bereketinden istifade etsinler. Cuma gününün gündüzünü ve gecesini yani perşembe akşamında cuma gününe kadarki geceyi güzel geçirmeye dikkat etsinler. Kur'an-ı Kerim okusunlar. Zikirle, salatü selamla meşgul olsunlar. Geçmişlerinin ruhlarına yasinler efendim okusunlar. Fatihalar göndersinler. Ve erkekler mutlaka en güzel şekilde hazırlanarak Müslümanların çok önemli bir ibadeti olan Cuma namazına mutlaka gitsinler ve hatta erken gitsinler büyük sevap kazanmak için ve pür dikkat bütün konsantrasyonlarıyla Hatip'in sözlerini iyice dinlesinler ve onlardan istifade etsinler. Tabii Cuma namazı bittikten sonra da yeryüzüne dağılıp Yine Allah'ı düşünerek, Allah'ı zikrederek hayırlı faaliyetlerine devam edebilirler. Değerli Ak Radyo dinleyicilerim, bu cuma gününüzün sizler için hayırlı ve feyiz olmasını dilerim. Nice böyle mübarek günlere, manevi bayramlara, mutlu ve bahtiyar olarak sevdi, sevdiğiniz kimselerle, sıhhat ve afiyet ile ulaşmanızı dilerim. Allah'ın mümin kullarına, sevgili kullarına, iyi ve salih kullarına bahşettiği, vaat ettiği nimetlere, ikramlara, sevaplara hepinizin layıl olmasını dilerim. Dünya ve ahiretiniz olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizleri ificamda aziz ve bahtiyar eylesin. Sevgili dinleyenlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sevgili Akra FM dinleyenleri, Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan Hoca Efendinin radyomuzda 12 Kasım 1993'te yayınlanan Cuma sohbetinin tekrarını dinlediniz. Bugünkü dinlediğimiz Cuma sohbeti Akra FM'in test yayınlarından sonra normal yayınlara başladığı dönemde hocamızın düzenli olarak başladıkları Cuma sohbetinin ilki idi.